Allah'ın şaytanı rjeem. İsmi Allah rahim. İnna alhamdulillah, nhabdhuhu, nastağidhu, nastaḥru. Vatgudu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 ya ay yehal zinaman, takullah hak tuqati, ve la temutun illa ve antum muslimun. Ya ay yehal zinaman, takullah ve qulun qolun sadi da, yuslup da kum agmal kum Allah'a suhu laluhu taqabitha zelta uzun arzi l-i iman Amma ba'du feinna aslaqan hadithi kitabullah ve khayran adi adi Muhammedin ve şarral umuri muktethatuhah ve kulla muhdesatin bid'a ve kulla bid'atin darin Kardeşler, yaklaşık neredeyse bir yıl önce Tebih Müdafası isimli bir derse başlamıştık. Fakat Allah Azze ve Celle bu silsileyin ama Havva'yı nasip etmeden bizi imkan etti cezaevine girmiş oldu. Bir sene, bir ay sonra neredeyse yaklaşık olarak da tekrar bir aradayız. Allah'a hamdolsun. Bizi içeri sokarken de ona hamdolsun. Dışarı çıkardığında da ona hamdolsun. Ben normalde biliyorsunuz Kur'an kıssalarıyla alakalı bir ders yapıyordum. Sonra yaşanan bazı hadiselerden ötürü Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bitirince Tebhid müdafasına başlamaya niyet ettik. İki ders yaptık. İki dersin akabinde ara verdik. Şimdi aynı kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz inşallah. Şimdi hatırlarsanız kardeşler, bir yıl önceki son dersimizde şöyle bir konu anlatmıştık. Demiştik ki, tevhidi anlarken, herkesin ortak olarak başvurması gereken kaynaklar Kur'an ve sünnettir. Buna dair dediğimlerimizi zikretmiştik. Buna dair söylenmesi gerekenleri söylemiştik. Bugünkü dersimizde ise şöyle bir konu işleyeceğiz inşallah. Kur'an ve sünnetten her ayet veya her hadis tevhidî anlamak için yeterli değildir. Bilakis bir Müslümanın Kur'an ve sünnetle hidayete erişebilmesi için, doğruyu anlayabilmesi için Kur'an'dan muhkem olan naslara yapışıp, müteşabih olan nasları terk etmesi gerekir. Zaten bugünkü konumun başlığı da dinin doğru anlaşılmasından muhkem nasların önemi. Yani konumuzun şeyi de bu, konumuzun başlığı da bu. Niye derseniz şundan ötürü kardeşler. Necran Hristiyanları peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına geliyorlar. Biliyorsunuz Hristiyanların teslis inancı var. Yani onlar tek Allah'a inanmıyorlar. Allah, Ruhur, Kudus, İsa ve benzeri üç tane şeye inanıyorlar. İlahın bir parça olmadığına üç parça olduğuna inanıyorlar. Geliyorlar peygambere diyorlar ki, senin kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de bizim teslis akidemizi doğrulayan bazı ayetler var. Nedir bu ayetler? Mesela diyorlar sen demiyor musun ayet kelime okurken İsa aleyhisselam için? Ee, <gülüyor> Kelimetullahi el-kaha ila Meryem'e ve ruhu min. İsa Allah'ın kelimesidir. Allah o kelimeyi Meryem'e ilka etmiştir. Meryem'e rahmine yerleştirmiştir veya ve Allah'tan bir ruhtur diyorsun. Diyorlar ki Allah'tan bir ruh ise eğer İsa demek ki Allah'tan bir parçadır. Allah'tan bir parçaysa Demek ki İsa da Allah'tır aynı şekilde. Bunları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylediklerinde kendilerince cetesiz akidesine Kur'an-ı Kerim'den denil alıyorlar. E şimdi kardeşler normalde Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle İsa'yla alakalı başka birçok ayet-i kerime var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor İsa Aleyhisselam için? İsa Aleyhisselam doğduğunda ağzından ilk çıkan kelime şudur. قَالَ اِنِّي Abdullah". Dedi ki ben Allah'ın kuluyum İsa Aleyhisselam. Allah diyor ki in huwa abdun illa in huwa abdun en amna alayhi. ''O sadece bizim kendisine nimet vermiş olduğumuz bir kuldur.'' diyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah diyor ki ''İnneme fel-'iysa kemese Adam, min yanında, adem min ''İsa'nın misali Allah'ın yanında Adem'in misali gibidir.'' Allah onu topraktan yaratmıştır. Dikkat ederseniz İsa aleyhisselamla ilgili bu kadar açık ayetler var. Hristiyanlar bunları terk ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere yapışıyorlar. İsa Allah'ın kelimesidir. İsa Allah'ın ruhudur ve benzeri bazı şeylere yapışıyorlar. Bunun üzerine Allah Ali i suresindeki şu ayet-i kerimeyi indiriyor. Diyor ki Allah O vellezî enzele Sana bu kitabı indiren Allah'tır. O kitabın bir kısmı muhkemdir. O muktemet ayetler kitabın anasıdır. Bir kısmı ise müteşabihtir. <gülüyor> Fa amellezîne fî kulûbihim zeygun feyettebî'ûne mâ teşâbehe minhu îbtigâ'l fitneti ve îbtigâ' te'wîli. Kalbinde eğrilik olanlara gelince onlar fitne çıkarmak, yeryüzünde şirk olması için ve ayetleri istedikleri gibi yorumlayıp tahrif edebilmek için kendi hevalarına göre anlam verebilmek için Kur'an'dan müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. Yani muhkem olanları terk ederler, müteşabih olanların peşine düşerler. Biz şimdi bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz kardeşler. Hangi konuda olursa olsun Kur'an-ı ayetler iki kısım. Muhkem olan bir takım ayetler var ve müteşabih olan bir takım ayetler var. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'la muamele eden insanları iki kısma ayırmış. Bir ilimden asik olanlar, yani ilimden anlayan, Allah'ın kitabına halis niyetle yaklaşanlar bunlar konular hakkında mümkün naslara yapışırlar. Bir de kalbinde eğrilik olanlar. Bunlar da yeryüzünde şirk olması için yani fitne yeryüzünde çıksın diye ve ayetleri istedikleri gibi kendi hevalarına göre yorumlayabilmek adına bunlardan da olan naslara e, yapışıyorlar. Burada kalbinde eğrilik olan insanlar. Şimdi tabi biz bunu söylediğimiz anda muhtemelen aklımızda şöyle bir soru belirilecek. Muhkem nedir, müteşabih nedir? Yani biz Kur'an'daki kelime baktığımız zaman ta ki kalpleri eğri olan insanlardan olmayalım diye müteşabih olan naslara yapışalım, muhkem olan naslara yapışalım. Müteşabih olanları terk edelim desek, muhkem nedir, müteşabih nedir? Şimdi 3 vacihle muhkemin ne olduğunu, müteşabihin ne olduğunu inşallah anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kardeşler, ayet-i uzun nuzul sebebine baktığımız zaman aslında ayet-i uzun nuzul sebebi Muhkem ve müteşabihin ne olduğu konusunda bize bir fikir veriyor. Ayet-i kerimenin nüzul sebebinde muhkem ve müteşabih'i şöyle tanımlayabiliriz. Diyebiliriz ki muhkem Allah'ın bir konu hakkında indirdiği tek bir anlama gelen ve birden fazla anlama gelmeyen ayetlerdir. Müteşabih ise konuyla alakası olmadığından dolayı isteyenin istediği tarafa çekebileceği Birden fazla anlama gelebilecek olan ayetlerdir. Bunu nereden çıkardık? <gülüyor> Çünkü nice Hristiyanların Kur'an-ı Kerim'le muamelelerine göre Allah Kur'an-ı Kerim'i iki kısma ayırdı. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. Demek ki İsa'nın Allah'ın Allah, insanın Allah'ın kulu olduğu, İsa'nın Adem'in misali gibi olduğu ve benzeri ayetler muhkem ayetlerdir. Çünkü İsa'nın ne olduğu konusunda Allah'ın direk indirdiği ayetlerdir. Fakat İsa Allah'ın kelimesidir. İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhudur gibi İsa Aleyhisselam'ın aslında çok da ne olduğunu anlatmayan daha ziyade İsa Aleyhisselam'ın övgü siyafında indirilmiş olan ayetlerle İsa Aleyhisselam'ın ne olduğunu anlamaya çalışırsa Allah Azze ve Celle de buna müteşabih ayetler diyor. İkinci yönden ise olaya baktığımızda kardeşler, ayet-i kerimenin içerisinde Allah Azze ve Celle iki kavram kullanıyor muhkem'i anlatırken. Biri muhkem diyor, biri de muhkem'in sıfatı olan bu muhkitab diyor. Çeni muhkem nedir? Mukem Arap lügatında ahkeme fiilinden geliyor. Ahkeme fiilinin ismi mefulüdür. Ahkeme fiili Arapçada men etmek anlamına gelir. Men etmek. Yani siz bir şeyi çok sağlamlaştırır ve artık insanların onda tasarruf etmesine yer bırakmazsanız Araplar buna itkan diyorlar. Veyahut da buna muhkem diyorlar. İmam Bagavi tefsirinde bu ayet-i kelime için diyor ki مَنَعَ fiha li التَّسَرُّفِ فِيهَا لِزُهُورِهَا وَوْضُحِمَانَهَا Ayetler, muhkem ayetler apaçık olduklarından, anlamları çok bariz anlaşıldığından ötürü Allah Azze ve Celle yarattıklarının o ayetlerde tasarruf etmesini engellemiştir. Yani Allah bu ayetleri öyle sağlamlaştırmıştır ki, öyle netleştirmiştir ki hiç kimse ben bu ayetleri tevhül edeyim, ben bu ayetleri tahrif edeyim dese hiç kimse böyle bir şeyi be beceremez diyor İmam Babavid. Muhkemin anlamı bu. Peki umur kitap nedir? Yani niye Allah muhkem ayetlere umur kitap diyor? Araplar bir şeye um, biliyorsunuz anne demek Arap o hakkında. Bir şeyi ''un'' diye, ''ana'' diye isimlendirebilmeleri için bazı anlamların olması lazım. Mesela, bir şeyin aslını ve çoğunluğunu oluşturanı ''Araplar'' ''un'' derler. İmam Şahkibi diyor ki ''Araplar ''un'' ''muttalif'' dedikleri zaman ''yolun anası'' dediklerinde yolun çok olan kısmını, yolun ana olan kısmını... Şimdi mesela siz arabanızla yola çıktığınızda bir üzerinde seyretmiş olduğunuz yolun aslı var. Bir de yolun kenarı var. Araplar yolun kenar kısımlarına um demezler. Araplar yolun ana kısmına, seyrettiğimiz kısmına um derler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Mekke'ye umurkura kura diyor. Bellelerin anası diyor. Bir şey bir şeyin merkeziyse, toplayıcı sıfata sahipse Araplar oraya um derler. Mekke umul kura dedikleri gibi. Araplar beyne umur rast diyorlar mesela. Kafanın anası diyorlar. Niye beyne umur rast diyorlar? Çünkü insanı yöneten, yönlendiren, insana hükümeten yer insanın beyni olduğu için Araplar buna umu rastlıyorlar. Araplar bayrağa um diyorlar. Bayrağa um diyorlar. Niye? Çünkü bayrak insanları kendi altına topladığından ötürü Araplar bayrağa um diyorlar. Öyleyse bir şeyin anası yani Muhkennaslar Kur'an'ın anası ise olur. Kur'an'da en fazla olan, çok defa tekrar eden, Said i̇bn tanımıyla bütün Allah'ın indirdiği kitaplarda yazan, yani dinin asıllarından olan ayetler. Bunlar muhkem olan ayetlerdir. Bunların dışında kalan, yani çok az olan, nadiren zikredilen, bütün kitaplarda değil de sadece belli kitaplarda olan ayetlere gelince, bunlar ise müteşabih kısmından olabilecek olan ayetlerdir. Hakezaz Selef de muhkemi bu şekilde tanımlamışlar. Yani üçüncü yönden mukem nedir dediğimizde Selef de bu şekilde tanımlamış. Mesela i̇bn Abbas'a sormuşlar, demişler ki muhkem nedir? Demiş ki muhkem Allah'ın bize emrettiği emirler ve yasaklar. Allah'ın bize açık bir şekilde helal kıldığı, fas helaller veyahut da haramlar. Ve bununla beraber nesk olan delillerdir. Yani hükmü kıyamete kadar geçerli olan delillerdir. Peki örnek nedir demişler i̇bn Abbas'a? Yani böyle ayetlere örnek var mı? Buraya çok dikkat edin, okuduğu bütün ayetler tevhidle alakalı ayetlerdir. Kult ala ve atle ma harrama rabbukum aleikum. Lekin gelin, sizler Rabbinizin haram kıldığı şeyleri okuyayın diyor peygamber. El la tusriku bihi şey Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Başka ve kada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Senin Rabbin sadece ve sadece Allah'a ibadet etmenizi emretti. Diye İbn Abbas bu iki tane ayet kelimeyi öğretiyor. Cabir'e soruyorlar. Diyorlar ki Cabir İbn Abdullah muhkemledir cabeh Abdullah diyor ki muhkem, manası ab açık olan ayetlerdir. Yani üzerinde hiçbir şekilde ihtilaf olmayan, manası apaçık olan ayetlerdir. Şimdi üç yönden muhkemin ne olduğuna baktık kardeşler. Birisi'nin uzun sebebine göre, ikincisi ayetin kendi içine göre, üçüncüsü seleften işte sahabenin muhkem ilgili söylemiş olduğu görüşe göre. Buradan şunu çıkarabiliriz eğer toplayacak olursak. Muhkem, bütün peygamberlerin ortak davetidir. Yani Said-i tanımıyla Allah'ın indirdiği her kitapta zikretmiş olduğu ayetler muhkemdir. Öyleyse ta Adem aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın ortak vahyetmiş olduğu her şey muhkem kapsamındadır. 2- Muhkem Kur'an-ı Kerim'de sürekli tekrar etmek suretiyle mukarrar bir asıl haline getirilmiş ayet-i kerimelerdir. 3- Muhkem anlamın apaçık olan hiç kimsenin onda tevhile ve yoruma gidemeyeceği şekilde Allah Azze ve Celle'nin netleştirilmiş olduğu ayetlerdir. Dördüncüsü ise muhkem sen bir konuda konuşuyorsan direkt Allah'ın o konu hakkında indirmiş olduğu ayetlerdir. Yani mesela diyelim ki sen örnek veriyorum faiz hakkında konuşuyorsan faizle ilgili Allah'ın indirdiği bütün ayetler muhkemdir. Bunun dışında bir şeyden yola çıkaraktan faizle ilgili bir şeyi değerlendirmeye kalkarsan bu ise müteşabittir. Zaten muhkebi tanımladığımız zaman muhkemin karşısında duran şeyin ismi de müteşabittir, müteşabir olan ayetlerdir. Siz müteşabihe şüphe de diyebilirsiniz. Yani birilerinin kalbinde eğrilik olan insanların, insanların kafasını karıştırmak için, insanları Allah'ın dininden saptırmak için, Kuran-ı Kerim'den olan, sünnetten olan ama konuyla alakası olmayan veya yorumu açık olan bir takım nasları kullanmasına Bunlara şüphe de diyebilirsiniz, evet. müteşabih olan naslar da diyebilirsiniz. Şimdi biz bu girişi yaptık Alimdan suresi üzerinden. Bunu niye yaptık? Belki yani araya bir sene girdiği için ben böyle kısa bir hatırlatma da yapayım. Şimdi anlatacağım bütün konularda vereceğim örnekler güncel muasır bir takım meselelerden olacak. Sebebine gelince, çünkü zaten bu dersi yapma gayem budur. Yani hani belki şöyle, dersi şöyle yapmış olsaydık, hani belli bir fikri veya belli bir şahsı önümüze koysaydık, ona cevap mahiyetinde yapmış olsaydık bu daha ayrı bir formatta olurdu. Fakat biz şöyle bir format seçtik. Tevhid müdafası dedik. Yani bize göre veya Kur'an'ın ve sünnetin muhkem naslarına baktığımızda vakaada tevhidin asıllarını sulandıran, tevhidin asıllarına şüphe katan insanların getirmiş olduğu bir takım şüpheleri anlamak için e, bu dersi yaptık zaten. Onun için vereceğim bütün örnekler genelde muasır bir takım şeylerden olacak, muasır bir takım meselelerden olacak. Şimdi kardeşler, Dedi ki biz bu ayet kelimeyi gördükten sonra, mesela vakada bazı örnekler verelim buna, konumuz daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi biliyorsunuz Allah Azze ve Celle, nasıl ki bize namazı farz kıldıktan sonra, namazın anlamını ve namazın bütün ahkamını açıklamıştır. Zekatı bize farz kıldıktan sonra, zekatın bütün anlamını ve bütün ahkamını açıklamıştır. Herkese Rabbimiz bize tevhidi farz kıldıktan sonra, tevhidin bütün ahkamını açıkladığı gibi, Şirki bize haram kıldıktan sonra da şirkin bütün ahkamını Kur'an'da ve sünnette açıklamıştır. Allah'ın kendilerini vahyin nurundan kör ettiği bazı insanlar, zannediyorlar ki namazın ahkamını Peygamber açıkladı, zekatın anlamını Peygamber açıkladı. Fakat tevhid ve şirk meselelerini Allah ve Resulü alimlerin, bıraktı. alimlerin keyfine bıraktı. Ki her alim gelsin kafasına göre tevhid ve şirk konusunda bir fetva versin, biz de onların fetvalarına tabi olalım ama Allah'ın kitabında veya Rasulünün sünnetinde buna dair bir hüküm yok. Zaten böyle bir akide veya böyle bir inanç ki kimse bunu açıktan dillendirmiyor. Bu genelde insanların mezhebine inandıklarını gerektirdiği bir mezhep Her ne kadar onları bağlamasa da başlangıç olarak. Böyle bir inanç zaten ciddi anlamda bir akidevi bir problem. Yani Allah Azze ve Celle size şirki haram kılacak ve bunu bütün peygamberlerin dilinden yapacak. Fakat şirkin ahkamına gelince bunu kapalı bırakacak, bu kapalı meselelerden olacak. Bir alime göre şöyle olacak, başka bir alime göre böyle olacak. Yani hidayetten sonra sapıklıktan Allah'a sığınır. Bakın, mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şirkin ahkamını anlatırken, bir ayet-i kerimede diyor ki, çok açık ve net. اِنَّ la لَا en yushrak bihi, بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِ كَلِمَ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, fakat bunun dışında kalan şeylere gelince Allah azze ve celle dilediğine dilediğini affeder. Bu ayet kelime niye inmiş? Bu ayet kerime müteçabih bir nasın insanların kafasını karıştırmasından sonra olayın netleştirmek için inmiş. Biliyorsunuz Zümer suresinde yani Mekkeli müşrikler şöyle dediler. Dediler ki biz Allah'a şirk koştuk, biz zina yaptık, biz Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürdük. Peki Allah azze ve celle bizi nasıl affedecek diye. Allah azze ve celle daayet indirdi. Kul ya ibadiyellezina asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Deki, "Ey inananlar zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz." İnne Allah yaghfiru'z-zunuba cemi'a. Allah bütün günahları affeder." diye. Bu sefer sahabeden bir tanesi dedi ki, şirk demeye anlamda sordu. Yani madem Allah bütün günahları affediyor, Öyleyse Allah müşişin şirkinini de affetmesi gerekir. Allah Azze ve Celle bu kapalılığı ortadan kaldırmak için dedi ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِرْا يُشْرَكَبِي Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve Kurtubi bu ayeti kerimeyi ciklettikten sonra diyor ki هَذَا مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُتَّفَقِ بَيْنَ الْمُمَّةِ مُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُمَّةِ Bu, bütün ümmetin üzerinde ittifak etmiş olduğu muhkem olan ayetlerden. Yani günahların affı konusunda bir ayet ilmiş. Müslümanların kafası karışmış. Allah azze ve celle bu kafalığı ortadan kaldırmak için ayet indirmiş. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez demiş. Başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki: "Men yuşrik <gülüyor> billahi faqad Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır. Yani Allah'a şirk koşan bir insan cennete giremez. Zaten Peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Buhari'de ve Müslim rivayet ettiği bir hadiste diyor ki uzun bir hadisin parçasını söylüyorum. "Vedake enne'l cennete la yedkhuluha illa nefsu'l muslima." Cennete sadece ve sadece Müslüman olan bir nefis diyecek. Yani Müslüman olmayan, Allah'a ibadetle birliği şirkten uzak kalmayan, şirkten ve müşriklerden beri olmayan hiçbir nefis cennete girmeyecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu sadece aslen müşrik olup hiç İslam'ı tanamayan veya kendini İslam'a nispet etmeyen insanlar için geçerli değildir. İster insan hiç İslam'ı duymasın veya kendini İslam'a nispet etmesin. isterse İslam'ı kabul ettiğini zannetsin. Kendini İslam'a nispet etsin. Fakat bununla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk olsun. Arada fark yok. Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki وَلَقَدْ اُحْيَيَ اِلَيْكَ وَاِلَ الَّذ۪ينَ min qablika. Kasem olsun ki sana ve senden önceki peygamberlere vahy edildik. Şimdi biz muhkem için ne demiştik kardeşler? Bütün kitaplarda bulunan kitabın anası olan ayetlerdir. Biraz sonra okuyacağım ayet mükem bir ayettir. Niye? Çünkü Allah bunu hem peygambere hem de peygamberden önceki bütün peygamberlere vahyetmiştir. Yani bütün peygamberlere ortak olarak vahy edilmiştir. Leyne <gülüyor> eşrakta ve la Şayet Allah'a şirk koşarsan senin bütün yaptığın ameller boşa gider. Ve sen kutsana uğrayanlardan olursun. Biz bu ayet kelimeden ne neyi anlıyoruz? İslam'la büyük şirk bir arada toplanmaz. Büyük şirk İslam'dan sonra vatih olursa kişinin İslam'da yaptığı bütün amelleri boşa götürür ve kişi tövbe etmeyip can verirse de kişi kutsana uğrayanlardan zarara uğrayanlardan olur. Şimdi bunlar kitabın muhkem nasları. Kitaptan çok gayet açık, anlaşılır, kimsenin üzerinde tasarruf edemeyeceği naslar. Şimdi diyelim ki ve şu çok önemli kardeşler, yani şu meseleyi önce izaha kavuşturayım sonra müteşabihle olay nasıl e, sulandırılıyor onu anlayalım. Bu konuşacağım konuyla ilgili inşallah ileride zaten müstakil dersler yapacağım. Fakat sadece hatırlatma anlamında söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu söylediği şey önemli midir? Önemlidir. Yani bir Müslümanın müşriğin şirkine itikad etmesi ve o müşrikten tebelli etmesi onun İslam dinine girmesi için şarttır. Bir Müslümanın Allah'a şirk koşan müşriklerin şirkine itikat etmesi ve daha sonra onlardan teberri etmesi kişinin İslam'a girmesi için şarttır. Niye? Çünkü hepimizin ortak olarak inanmış olduğu bir gerçek var. O da şudur. Bir insan şirkten uzaklaşmadığı müddetçe, şirkten tövbe etmediği müddetçe İslam'a girmez. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede müşriklere hitaben ne diyor? فَاِنْتَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةً ve ate ve fa fi şayet şirkten tevbe ederlerse, namazı kılar zikatı verirlerse, sizin dinde kardeşlerinizdirler diye. Yani birinin izinle dinde kardeş olabilmesi için, evvela ne yapması lazım? Evvela şirkten tebiri etmesi lazım. Yani şirkten uzak kalması lazım. Peki soru, bir insan ne yaptığı takdirde şirkten tebiri etmiş olur? Şimdi bunu ben izle, bunu ben tefsir edemem, bunu sen tefsir edemezsin. Biraz önce ne dedik? Allah'ın insana verebileceği en büyük bela, en büyük musibet, tevhidle ilgili kavramların Kur'an'da ve sünnette açıklanmadığına insanın inanması ve kendi kafasından açıklamaya kalkmasıdır. Bakın, sahabenin biri peygamberimizin yanına geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü bana bir şey öğret. Yani bana ameller, amellerimi kendisiyle sonlandıracağımı bir şey öğret. Peygamber de ona dedi ki, her gece yatağa girdiğin zaman kafirin suresini oku. Son olaraktan yatağa girdiğinde kâfirun suresini oku. Niye peki? Çünkü dedi sen kâfirun suresini okursan فَاِنَّهَا بَرَاءَتُمْ مِنَ الشِيرْكِ Çünkü o şirkten beri olmaktır. Yani demek ki bir insanın şirkten beri olmasının yolu insanın kafirun suresinde zikredilen şeyleri yerine getirmesidir. Ben şirkten tövbe ettim demek de şirkten tövbe edemezsin. Şirkten tövbe edebilmen için Vesselamın deyimiyle Kafirun suresinde olan şeyleri yerine getirmen lazım. Peki kafirun suresinde ne var? De ki ey kafirler, evvela kafirlerin küfrüne itikad etmek ve onları kafir diye isimlendirmek var. De ki ey kafirler, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Sonra müşriklerin tağutlarından tebelli etmek. Yani onların Allah'ın dışında ibadet etmiş olduklarından teberri etmek. Ben sizin ibadet ettiğiniz ilahlara ibadet etmem. Başka La ma ta'budun ve ma ana ma Ben sizin ibadet ettiğiniz şekilde ibadet edecek değilim. Sonra onların amellerinden teberri etmek. Onların küfrüne hükmeddik. Onların Allah'ın dışında ibadet ettikleri demokrasilerinden, yöneticilerinden, taptıkları kabirlerinden Allah'ın dışında yücelttikleri akıllarından, okullarından diktikleri, iş yerlerine diktikleri, tazim ettikleri putlarından, onların bütün ilahlarından tebelli ettik. Ondan sonra onların ilahlarından takdim ettikleri ibadetlerinden tebelli edeceğiz. Bundan da uzak olacağız. Sonra, لَكُمْ دِينُ يُكُمْ وَلِيَدِينُ Sizin üzerinde olduğunuz yol bir dindir ve bu din size aittir. Bizim üzerimizde bulunduğumuz ve bütün peygamberlerin yolu olan yol ayrı bir şeydir ve bu dinde bize aittir diyeceğiz. Bu dört tane madde yerine gelmediği müddetçe kişi şirkten tebeli edemez. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam şirkten tebeli bu şekilde tefsir etmiş. Kafir'un suresinin şirkten tebeli olduğunu söylemiş. Şimdi demek ki benim müşriklerden tebeli edebilmem için evvelen müşriklere şirkine itikad etmem gerekir. Kardeşler buradan bir de aklınıza şöyle bir şey gelirse. Hani genelde bazı böyle yol kesicilerin söylemiş olduğu bir şey var. Yani ben adamın şirkine itikad etsem de olacak? Hani müşrik desem ne olur, müşrik demesem. yani bu beş kelimeye mi bağlı? Beş harften oluşan veya altı harften oluşan bir kelimeye mi bağlı benim itikadım? Sen namazın farz olduğuna itikad ettiğinde ne kazanıyorsan veya ne elde ediyorsan müşriğin şirkine itikad ettiğinde de onu elde ediyorsun. Sen namazın farz olmadığını iddia ettiğinde, işkinin haram olmadığını iddia ettiğinde ne kaybediyorsan sen müşriğin kafir olduğuna itikad etmediğinde de aynı şeyi kaybediyorsun elinde. Niye? Şimdi biri çıksa burada desek ki, ya ahim namaz farzdır desek ne olur, namaz farz değil desek ne olur. Ya da desek ki ahim içki haramdır desek ne olur, İçki haram değildir desek ne olur. Bunu kabul eden var mı içimizde? Bunu hiç kimse kabul etmez. Niye bunu kabul etmiyoruz? Çünkü içkiye haram ismini veren Allah'tır ve senin buna itikad etmen senin kulluğunun bir gereğidir. Sen buna itikad etmemiş olduğun zaman Allah'ın vermiş olduğu bir ismi inkar etmiş olursun. Namazı farz kılan Allah'tır. Buna bu ismi veren Allah'tır. Sen bunun farz olduğunu kabul etmediğin zaman ne mi kaybedersin? Dinini kaybedersin. Çünkü Allah azze ve celle'nin namazın farz olduğuna dair bütün ayetlerini inkar etmiş olursun. Müşriğe müşrik ismini veren de Allah'tır. Biz bunu babamızın cebinden veya anamızın çeyizinden getirmedik. Allah'ın kitabına baktık. Allah azze ve celle bazı insanları müşrik diye isimlendirmiş, bazı insanları kafir diye isimlendirmiş, bazı insanları münafık diye isimlendirmiş. Sen bu isimlendirmeleri inkar etmiş olduğun zaman ne mi kaybedersin? Sen Rabbinin sana indirmiş olduğu ayetleri inkar ettiğinden ötürü sen dinini kaybetmiş olursun. Umumen, tavsiyle buldu öyle. Şimdi bu konu bu kadar önemliyken, bazı insanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki mesela cehalet mazerettir. Örneğin bir insan Allah'a şirk olsa bile, tamam bunun yaptığı şirktir, buna diyecek bir şey yoktur. Fakat biz bu insana yemeyiz Sebep? Çünkü İslam cahaleti mazeret olaraktan kabul etmiştir diye. Ve buna da aidet tabii bir takım deliller zikrediyorlar. Biliyorsunuz yeryüzünde hiçbir bidat tarifesi yoktur. Mutlaka öne sürmüş oldukları bidatlerine bir delil ziklederler ki insanlar tarafından kabul görsün. Fakat bu öne sürmüş oldukları deliller ya müteşabihdir. Birazdan göreceğimiz gibi bir örnek olarak da. Yani konu hakkında delil değildir. Daha ziyade müteşabih olan naslardandır. Veyahut da bir Nasr'ın başı veya sonu koparılmıştır, konuyla alakasız olan kısmı alınmıştır ve bu şekilde delil olarak önüne sürülmüştür. Mesela ben tabii ki şimdi ciharetin mazerettir diyenlerin ee, bütün delillerini burada söyleyecek değilim. İnşallah Allah nasip eder, ileride bununla alakalı ders yaparız. Fakat ben bir tane delil söyleyeceğim, belki en yaygın olan delili söyleyeceğim. Sonra bunun nasıl müteşabih olduğunu ve konuyla alakası olmadığını edeceğim Ve emin olun kalan bütün deliller de aynı bunun gibidir. Yani zikredeceğim bu delil gibidir. Biliyorsunuz hadis nitelatüründe kül hadisi diye meşhur olmuş bir hadis var, kül hadisi. Kül hadisi nedir? İmam Bukhari ve Müslüm bir de diğer hadis imamları bu kısa rivayette ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor sizden önceki dönemlerde yaşayan bir adam, bir rivayette diyor ki hiçbir amel yapmamıştı. Bir rivayette diyor ki ameli hakkında su izan sahibiydi. Dedi ki çocuklarına eğer ben bu şekilde ölürsem, ve Allah da beni diriltirse, Allah bana kimseye azap etmediği şekilde azap edecek. Ben öldüğümde vasiyet ediyor. Beni yakın. Benim küllerimin bir kısmını denizde savurun, bir kısmını da karada savurun. Umuyorum ki bu şekilde Allah beni diriltmez ve bana azap etmez. Aleyhisselatu vesselam diyor ki, Allah bu adamı dirildi. Buna dedi ki ey kulum niye böyle bir şey yaptın? Adam dedi ki senin korkundan ya Rabbi. Yani beni tekrardan dirildi bana azap edeceğinden korktuğum için böyle bir şey yaptım ya Rabbi. Allah azze ve celle onu affetti ve onu cennetine soktu diyor Peygamberimiz. Bak şimdi diyorlar. Adam Allah'ın onu dirilteceğini inkar etti. Adam Allah beni diriltmeyecektir dedi. Buna rağmen Allah azze ve celle onu diriltti. Ona sen kafirsin. Sen cahilsin. Cehalet mazeret değildir demedi. Direk olaraktan Allah azze ve celle onu cennetine koydu diyorlar. Demek ki cehalet mazerettir diye. Konumun başında söylemiş olduğum gibi kardeşler, bizim şu zikretmiş olduğum hadisin tevhitle veya o da bir insanın Allah'a şirk koşmasıyla uzaktan veya yakından bir alakası yoktur. Niye? Bu hadisin İmam Ahmed'teki yani Müsleddeki rivayetinde Peygamber vesselam diyor ki, Abdullah bin Musallur rivayetinde sizden önceki milletlerden bir adam vardır, lem yamel khayran qatu illa tevhid. Tevhidin dışında hiçbir amel yapmamıştı diye. Bir daha söyleyeyim rivayetim. Sizden önceki milletlerde yaşayan bir adam vardı. لَمْ yamel خَيْرًا قَدْتُ إِلَّا tevhid. Tevhidin dışında Allah'a hiçbir amel yapmamıştı diye. Demek ki burada zikret edilmiş olan adam müşrik olan bir adam değil. Bu adam Allah'a tevhidle kulluk yapmış olan fakat tevhidin dışındaki amellerden uzak kalmış olan bir adamdır. Ve i̇bn Abdülber, Maliki ulemasında, bunun İmam Malik'in muvattasına <gülüyor> yapmış olduğu iki tane şerhi var. Biri tevhid, biri de el-istizkar diye iki tane şerhi var. Bu şerhlerde İmam Malik de muvattada bu hadisi rivayet diyor. Bu hadisi şerh ederken diyor ki, eğer bu rivayet nakil yönünden sahihselenene zaten bütün problemleri ortadan kaldırır. Çünkü bu adam Allah'a hiçbir şekilde şirk koşmamıştır, bu adam muvahhid bir adamdır. Eğer bu diyor nakil yönünden sahip değilse, yani farz edelim ki bu hadisin senedi zayıftır, zayıf olaraktan kabul edelim. Diyor ki bütün usul bu hadisin anlamını destekler. Yani Kur'an'dan ve sünnetten çıkan, muhkem olan bütün asıllar bu hadisin anlamını destekler. Niye? Çünkü diyor Allah birçok ayette Allah müşriği affetmeyeceğini, kafir olarak can veren insanların cehenneme gideceğini Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimede beyan etmiştir. Ve aklen muhall'dir ki Allah kendisine şirk koşan bir adamı affetsin, affettikten sonra da cennetine solsun diye. Ve İslam tarihindeki bütün alimler bu hadis-i şerifi ele alırken <gülüyor> bu hadise şöyle bir yaklaşımla yaklaşmamışlar. Kim Allah'a büyük şirk koşarsa ve bu adam bunu da bilmezse cahil olursa bu adam cehaletiyle mazeretlidir. Çünkü bu adam Allah'a şirk koşmuştur. İki şekilde bu hadiseye davulmuşlar. Bir grup alim, İbn-i gibi, İbn-i Hazm gibi vesaire, demişler ki bu adam Allah'ın sıfatlarından bir sıfatla cahil kalmıştır. Yani ne demektir bu? Bakın bu adam Allah'ın kudret sıfatına sahip olduğuna inanıyor. Bu adam Allah'ın insanları tekrardan diriltebileceğine inanıyor. Fakat bu sıfatın sınırları konusunda cahil. Yani Allah bir bütün olarak ölen adamı mı diriltebilir? Yoksa bedeni ve külleri paramparça olmuş ve yeryüzüne dağılmış olan bir insanı mı Allah diriltebilir? Adam burada kafası karışmış. Kafası karıştığı için de Allah'ın insanları dirilteceğine inanmakla beraber bedeni paramparça olmuş insanı ise Allah'ın diriltemeyeceğini düşünmüş. Ve bu adam bizden önceki milletlerde yaşayan bir adam. Yani sıfatların, tafsilatı ancak peygamberlerin haber vermesiyle anlaşılabilir. Mesela diyelim ki biri bu hadisi neye delil gelirse tam muhkem olmuş olur. Diyelim ki bir kardeşimiz bir gün baktık ki sakallarını kesmiş. Biz sorduk dedi ki kardeş sen niye sakalını kessin? Yani sen sakal kesmenin yasak olduğunu bilmiyor musun dedik. Diyelim ki bu kardeşimiz bize dedi ki valla ben gittiğimi iş aradım. Baktım ki kimse bana sakallı iş vermiyor. Ben dedim ki herhalde ben sakallıyken Allah benim rızkıma bir engel tayin etmiş. En iyisi sakallarını keseyim. Ondan sonra gideyim rızık talebinde bulunayım. Veya bir bacımız başını açtı diyelim çalışmak için. Bunu sorduk, o da bize bunu söyledi. Kardeşim biri de dedi ki, bu kafirdir. Allah muhafaza. Dedi ki, niye böyle bir şey söyledin? Dedi çünkü rızık veren Allah'tır. Bu adam Allah'ın rezzak sıfatına iman etmiyor. Biz de orada diyebiliriz ki, kardeşim bu adam Allah'ın rezzak sıfatına iman ediyor. Fakat rezzak sıfatının sınırları konusunda cahil. Yani tam olarak Allah'ın her halükarda, her durumda insana rızık vereceği konusunda cahil. Ve sen böyle bir adamı tekfir edemezsin. Çünkü insanlık tarihinde Allah'ın kudret sıfatının sınırlarında şüpheye düşmüş olan bir var insan var. Ve Allah Azze ve Celle bunu affetmiş cennetine koymuş diye. Yani siz sıfatın cahili olursanız, sıfatın sınırları konusunda bilgi sahibi olmazsanız bu nasıl bunun cahiletini mazeret olarak da kabul edebilirsiniz. Hak mesela bazı alimler demişler ki bu insanlar fetret döneminde yaşayan insanlardır. Ve fetret döneminde insanın üzerine farz olan tek şey Allah'a ibadetle birlemesi ve O'na şirk koşmamasıdır. Bunun dışında kalan bütün konularda insanlar cehaletle mazurdur. Çünkü Peygamber kendilerine gelmemiş ve kendilerine bir şey anlatmamıştır diye. Bazı alimler Hafızim ki Hacer'in de tercih ettiği demişler ki mesela bu adamın durumu ölüm sekeratında olduğu için aklı giden ve akılsız bir şekilde konuşan adamın durumu gibidir. Hani ölüm sekeratı çok şiddetlidir. Sekerat vakti olduğu zaman insanın aklı genelde başından gider. Ne söylediğini bilmez. Bu adam da konuştuğu zaman ne söylediğini bilmediği için ölüm sekeratının şiddetinde Allah Azze ve Celle bu adamı yargılamamıştır. Ve bu adamın misali çok fazla sevinip sevinci aklını örten ve ne söylediğini bilmeyen adamın Allah'a şüphesiz ki sen benim kurulumsun ben de senin Rabbinim diyen insanın durumu gibidir. Peygamber diyor ki şiddetil Bu adam çok fazla sevindiğinden dolayı hata etti. Yani sevinci aklını örttü. Ne söylediğini bilmedi ve hata etti. Bu da diyor Hafız ibn Hacer. Ölüm sekeratı bu adamın aklını öptü. Bu adam ne söylediğini bilmedi ve bundan ötürü Allah azze ve celle bunu affetmiş oldu diye. Bazı alimler demişler ki bu adam olabilir ki kafirdir. Fakat onların şeriatında Allah kafiri affedeceğinden ötürü hani bizim şeriatımızda Allah müşrikleri affetmez. Tabi bu en zayıf görüştür bu söylediğim. Belki de Allah onu kafir olarak diriltti. Fakat sonra kendi rahmetiyle buna merhamet etti. Biz önceki şeriatları bilemeyiz demişler. Yani peki burada şöyle bir soru soralım kardeşler. Bunlar niye bu yorumları yapmışlar? Yani niye bu yorumları yapma gereği duymuşlar da niye bizim günümüzdeki akla evveller gibi çıkıp da dememişler? Çünkü hadisi büyük şirkte insanların e, kaharet, insanların şirk koştukları zaman cehaletle mazeretli olduklarının delilidir de dememişler. Çünkü İbni Abdülberk bunun sebebini Muatta'daki hadisi şerh ederken söyledi. Ne dedi İbn-i Velev dediği bu hadis mana yönünde e, senet yönünden zayıf olsa da dinin bütün usulleri bizim bu söylemiş olduğumuzu destekler. Allah müşriyi affetmez. Allah kafir olarak can vereni affetmez. Cennete ancak müslüman olarak olan nefis gider. Bu nas bütün bu muhkem asıllara muhalefet ettiği için alimler bunu müteşabih kab babından kabul etmişler ve getirip bunu muhkem nasları dışında anlamışlar. Ve en önemli meseleyse kardeşler, hadisi dikkatle incelediğiniz zaman adam Allah'a şirk koşmamıştır. Yani bizim mesela büyük şirkte cehalet mazeret değildir dediğimizde, büyük şirkte cehaleti Allah Kur'an nasıyla, Peygamberimiz sünnetle iptal etmiştir dediğimizde, kastetmiş olduğumuz şey nedir? Herhangi bir insanın Allah'a ait olan sıfatlardan bir sıfatı, Allah'ın dışında bir varlığa, veya Allah'la beraber bir varlığa <gülüyor> vermek suretiyle Allah'a ortak koşmasıdır. Yani i̇bn Mesud peygamberimize geliyor diyor ki ey Allah'a Resulü ey Yüzzembe-i Azam <gülüyor> günahların büyüğü hangisidir? <gülüyor> Peygamberimiz şirki tanımlıyor. En lillahi nidden ve huve khalatak. Seni yaratmış olduğu halde Allah'a ortak koşmandır. En lillahi <gülüyor> nidden Allah'a denk kılmandır. Yani Allah'a ait olan bir sıfatı Allah'tan başkasına vermek suretiyle. Herhangi bir varlığı Allah'a denk tutarsan Allah Azze ve Celle'ye koşmuş olursun. Bizim cehalet mazeret değildir, tevil mazeret değildir demiş olduğumuz konu bu konudur. Şimdi bu adam Allah'a şirk koşmuş mudur? Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermiş midir? Vermemiştir. Öyleyse bu nasıl? Zaten bizim konumuzla alakalı değildir. Yani Necran Hristiyanlarının İsa'nın ilah olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'den alakasız ayetleri getirip zahiren kendilerini desteklemeleri gibi Büyük şirkte cahilet mazerettir deyip de bu hadis-i şerifi getirenler aynısını yapıyorlar. Yani konuyla hiç alakası olmayan, konunun içerisinde Allah'a şirk koşmanın lafzının dahi geçmemiş olduğu bir naslı getirip, büyük şirkte cahiletin mazeret olduğuna delil da getiriyorlar. Hakeza kardeşler bunu bir örnek olaraktan kabul edin. Daha önce de şimdi dedik ya müteşavih şüphedir. Dedi ki müteşabih şüphedir. Yani şüpheyle müteşabih aynı kökten geliyor. Ve kalbinde eğrilik olanlar genelde müteşabine yapışıyorlar. Daha önce de burada anlatmıştım. Hani bir daha bir örneklendirme yapacağım inşallah. Bunu tekrar babından değil, asılların böyle kalbimizde ve zihnimizde iyice oturması babından kabul edin inşallah. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'da ve sünnette tağukların ve tağuklara kulluk yapanların tekfiri meselesi İslam'ın asıllarındandır. Yani bir insan Allah'a karşı haddini aşmış ve insanları kendisine ibadet etmeye davet etmişse, yani tavuklaşmışsa başka bir insan da onun insanları davet etmiş olduğu ibadete icabet edip onun istediğini yerine getirip ona kulluk etmişse bu ikisinin küfrüne itikat etmek bu İslam'ın asıllarındandır. Dediğim gibi yani aklı çok fazla olgunlaşmamış olan insanların bunu yaptığınızda eline zene geçer gibi e, ne Allah'ın ne Resulünün hiçbir nurunu taşımayan onların ve babalarının uydurduğu şeyler bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Yani bu iki sınıfın tekfili İslam'ın asıllarındadır. Allah Azze ve Cenni ayet-i kerimede diyor ki tabi tağut yani Allah'tan başka ibadete davet eden çok fazla sınıfları var bunların. Fakat ben bir tanesini söyleyeceğim bugünkü konuma örnek olaraktan vereceğim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, Allah'ın helallerini helal, haram, Haramlarını helal kılan, Allah'ın anayasasının dışında bir anayasayla insanlara hükmeden varlıklar, Allah'a karşı haklarını aşmış ve tavuklaşmış olan insanlardır. Niye? Çünkü yaratan kimse, hükmetme yetkisi de ona aittir. Rızık veren kimse, hükmetme yetkisi de ona aittir. Bizleri yoktan var ettikten sonra, yeryüzünü bizim önümüze beşik kılan, gökyüzünü bizim üzerimize tavan kılan, bize türlü türlü çocuklar, türlü türlü nimetler veren Allah kimse bizim hayatımızda söz sahibi olması gereken ilah da olur. Allah da zaten diyor ki اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Dikkat edin, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Ve alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar da yücedir diye. Kim bizi yaratmışsa bize hükmedecek olan da olur. Doğal olarak biri kalkar da ben Allah'ın dışında size hükmedeceğim, size kanun yapacağım, Size bir takım işte İsviçre'den, Fransa'dan, Avrupa'ya uyum yasaları adı altında yasa getireceğim diye siz de gelin bana oy verin, ben de geleyim sizin için bu kanunları yapayım derse bunu söyleyen Allah'a karşı haddini aşmış bir tağuttur. Buna destek veren, buna oy veren, bunu savunan, bunu müdafaa eden insan da ona kulluk eden tağutun kullarındandır. Ve bu insanların küfrü Kur'an'da ve sünnette en açık olan şeylerdendir. Allah Azze ve Celle ayet kelimesinde diyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا يَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ بُهُمُ الْكَفِرُونَ <gülüyor> Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin de kendileridir. لِلَّهِ اَمَرَا أَلَّا تَعْبُدُهُ اِلَّا اِيَّا Hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. Yönetmek, egemenlik, kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değildir. Egemenlik kayıtsız ve şahsız <gülüyor> Allah size ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. Yani hükmü Allah'a vermek suretiyle sadece Allah'a ibadet etmenizi emretti. Ve leked-dinul qayyim. doğru din budur. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar vahy edilen sırat-ı müstakim olan dost doğru din budur. Velakinne aksaran nasi la Fakat insanların çoğu bilmezler. Yani oy veren 45 milyon bunu bilmez. Demokrasiye inanan milyarlar bunu bilmez diyor Allah'sa özetle. Velakinne اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اَمْ لَهُمْ شُرَكَةً شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ <gülüyor> مَا Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanunlar yapan ortakları mı vardır? Allah Azze ve Celle Allah'ın izin vermediği kanunları yapanlara ortaklar diyor. Lat gibi, menat gibi, uzza gibi insanların kendisiyle Allah'a şirk koşmuş olduğu ortaklar diyor. İbrahim Aleyhisselam yani bizim peygamberimizin de kendisine İttiba etmekle olmuş olduğu İbrahim aleyhisselam, kavmine geldiği zaman onlara şöyle hitap ediyor. Diyor ki, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ حُسْمَةٌ حَسَنَةٌ فِي Sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır. Ne vardır güzel örnek bizim için? اِسْقَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ minkum, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden yani Allah'ın dışındaki putlara ibadet edenlerden önce sizden ve mimma ta'budun min da Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Yani peygamberler geldiklerinde kardeşler günümüzdeki bazı yani afınıza sığınarak söylüyorum çakma muvahidlerin veya işte çinlmalı muvahidlerin zannetmiş olduğu gibi sadece şirkten uzak kalmamışlar. Yani geldikleri zaman mesela dememişler. Hani bazıları diyorlar, biz demokrasiden beriyiz ama demokrasiyi icat edenler, demokrasiyi kuranlar, demokrasiyi destekleyenler bunlara gelince biz bunlar hakkında bir şey söyleyemeyiz. Sanki Allah biri hakkında nasıl indirmiş de öbürü hakkında nasıl indirmemiş. <gülüyor> Kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmına inanmıyor musunuz? Yani şirk hakkında nasıl indiren Rabbiniz? Müşrik aklından nasıl indirmedi de mi şirki ele alıyorsunuz da müşriği terk ediyorsunuz? Oysa İslam fıtrat dinidir, akıl dinidir. Senin şirkle ne tür bir işin olabilir ki? Şirki var eden insanlarla senin işin olması lazım. Yani senin şirk demiş olduğun şey, mesela hiç Peygamberimizin kılıcını çekip latla menatla uzayla savaştığını gördünüz mü siz? Yani hiç Peygamber Aleyhisselatü latın karşısına geçip, ey lat ben senden beriyim dediğine böyle bir şey şahit oldunuz mu? Hayır. Peygamberimiz Ebu Cennet'in karşısına dikir. Yani lahatı yapan ve getirip insanlara dayatan, lahata ibadet edilmeyen insanlara davet edenler kimse, Peygamber aleyhissalatü vesselam onların karşısına dikildi. Zaten senin soyut olan, elle tutulmayan, gözle görülmeyen şeylerle uğraşman senin aklında bir problem olduğunu gösterir. Yani sen bugün otur, akşama kadar demokrasiyi kötüle. Demokrasi ortadan kalkar mı? Demokrasi ortadan kalkmaz. Demokrasiyi var ve icat eden, demokrasinin devam etmesini sağlayan insanlarla mücadele etmediği müddetçe senin akşama kadar demokrasiyi eleştirmenin hiçbir anlamı yoktur. Sen burada otur bizim suhurttaki göbekli muvahhitlerin yaptığı gibi akşama kadar kabirde yatanlara laf söyle. Sen akşama kadar da kabirler hakkında konuşsan kabirler ulu orta yerde duruyorlar. Kabirlere hiçbir şey olmuyor. Sen kabir şirkini icat eden zihniyetle uğraşman lazım. Onu yeryüzünde var eden insanlarla uğraşman lazım ki bu şirk ortadan kalsın. Ondan dolayı Peygamberler latla menatla unzayla şirk uğraşmamışlar. Şirki elhamdülillah. Şirki yeryüzünde var eden müşrikler kimse, peygamberler onlarla uğraşmışlar. İbrahim aleyhisselam geldiği zaman ne demiş? اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ min اللّٰهِ Biz evvela sizden, şafıs olaraktan sizden, ondan sonra sizin Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz o taşlardan, parlamentolarınızdan, işte fallarınızdan, kâhillerinizden, ondan sonra biz veriyiz demiş Şimdi bu konu çok açık bir konu. Yani tabutların kafir olması konusu ve tabutlara kulluk eden insanların da küfre girmiş olması konusu. Şimdi bir kitap, ben cezaevindeyken bana bir kitap gönderdiler. E, Akayd ile alakalı bir kitap. Yani İslam Akaydı diye yazılmış. Tabi yani herhalde kitabın içerisindeki... E, yani kitaba İslam akayidi ismini vermek zaten en başlı başına bir su. Çünkü kitabın İslam akayidi ile uzaktan yakından bir alakası yok. Allah'ın indirdikleriyle yükletme, menin küfür olduğu, bunun tuğyan olduğu adam bunların hepsini anlatmış. Anlattıktan sonra demiş ki fakat biz bunları tekfir edemeyiz. Bunlar küfürdür, bu yaptıkları yanlıştır, Kur'an'a sünnete aykırıdır. Fakat biz bunları tekfir edemeyiz. Sebep? Niye bunları tekfir edemeyiz? Çünkü bir hadis var diyor, İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. O hadise baktığımız zaman bizim bu insanları tefekkür etmemiz mümkündür. Peki nedir o hadis? Soruyoruz. Allah Resulü diyor bir hadiste. "Badiru bil a'mali fitenen kete'i'l-leyli'l-muzlimi." Karanlık gecelere fitneleri gelmeden önce amellerde acele ediniz. "Yumsir <gülüyor> rajulu ve yusbihu kafiran ve yumsi ve yusbihu Kişi kafir olarak sabahlar, müslüman olarak akşamlar. Kafir o müslüman olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Yani sabah müslüman olur, akşam kafir olur. Sabah tekrardan işte Müslüman olur. Akşam tekrardan kafir olur ilahi değil. Veya bir <gülüyor> dini onu bir ve dini de dünya karşılığında satar. Şimdi diyor ki adam Allah buna şimdi akla bakın yalnız. Yani bu belki de hani böyle özellikle zeka oyunları kapsamında insanlara veya çocuklara ders olarak öğretilmesi gereken bir şey. Diyor ki şimdi bunlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedikleri zaman küfre giriyorlar fakat Olur ki biz bunlara kafir dediğimizde sabah bunlar Müslümandır, biz bunlar Müslümanken bunlara kafir demiş oluruz. Olur ki biz bunlara Müslümandır dediğimizde bunlar parlamentolu ağırda kanun yapıyordur, kafir olmuştur. Tam kafirken biz bunlara Müslüman demiş oluruz, ne olur? Müslümana kafir veya kafire Müslüman demiş oluruz. Ne yapalım o zaman? Şöyle yapalım, ne kafir diyelim ne Müslüman diyelim. Şeyi gördünüz, sonucu çözümlemeyi gördünüz. Maşallah, barekallah. Yani ne kafir diyelim ne Müslüman diyelim. E ne diyelim amma şeyh? Hadi sen söyle ne kafir diyelim ne Müslüman diyelim. E Allah'ın indirdiği başka bir isim yok ki. Yani ortada duran bir isim yok ki biz bu ismi kullanalım. Mecbur alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmiş olduğu bir ismi kullanacağız. Böyle bir isim de yok. Bakın kardeşe böyle bir nasla biraz önce zikretmiş olduğum bu muhkem nasların hepsini ortadan kaldırmaya kapmak ancak kalbinde ellilik olan ve helak olmuş olan bir insanın Allah'ın muhkem olan naslarını ifsad etmek, kulların itikadını bozmak için insanın yapabileceği bir şeydir. Yani siz bu kadar muhkem nası bırakacaksınız, geleceksiniz bu hadise yapışacaksınız ve diyeceksiniz ki biz aslımızda tavuklaşmış olan insanları biz tekfir edemeyiz diye. Bu hadise baktığınız zaman mesela diyelim ki biz bu hadisi devli olaraktan sunan adamın yanına gitsek dese ki biz onun öğrencisi olsak farz ediyorum dese ki hocam Pazartesi hafta başlıyor. Pazartesi günü sabah öğle namazını senin arkanda kılacağım. Fakat akşam ve yatsı namazını senin arkanda kılmayacağım. Çünkü sabah kafir, müslümansın, hadise göre akşam kafirsin. Öbür gün kalktık, salı oldu, bu sefer tam tersine çevireceğim. Sabah ve öğle namazlarını kılmayacağım çünkü kafirsin. Ama akşam namazı geldiği zaman kılacağım çünkü hadise göre sen müslümansın. Çünkü peki, eğer o dönemde yaşıyorsa. Allah'ın dediğiyle hükmetmeyenler de bu kapsamdadır, sen de bu kapsamdasın çünkü peygamber bir amel zikretmiyor. Bütün insanlar için bunu söylüyor. Yani insan sabah kalkar Müslümandır, akşam kafirdir, sabah kafirdir, akşam Müslümandır. Ne der bize? Ya böyle şey olur mu der? Yani belki deli diye kimse bizim söylediğimizi kale bile almaz. Haa! Hadisin zahiri senin için geçerli değilse o zaman tabutlar için de geçerli değildir. Yani eğer bu hadisin zahiriyle amel edeceksek, bu hadisin zahiri seni de kapsıyor, Beni de kapsıyor. Yok eğer bu hadisin zahiri böyle değilse, bununla bu şekilde amel edilmeyecekse, o zaman ne senin için amel edeceğiz bu hadise? ne de tavuklar için amel edeceğiz. Ayrıca kardeşler, bu hadisi şerh eden alimler demişler ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, fitneler gelmeden önce amellerde acele ederiz. Kişi Müslüman olarak kalkar, kafir olarak akşamlar veya bu veya demişler, râvinin kendi eklemesidir. Yani ravi şunu unutmuş, acaba sabah müslüman da akşam mı kafirdi yoksa sabah kafir de akşam mı müslümandır? Bu kısmını unuttuğu için peygamberin söylediğini de bozmamak adına en azından iki vecikle söyleyeyim ki demiş. İki vecihi birden rivayet etmiş olayım. Yani ya sabah müslüman akşam kafirdir ya da sabah kafir akşam müslümandır demek istiyor ravi. Yani siz ravi'nin şüphesi ve şüphesinden ötürü hadise yapmış olduğu bir eklemeyi getirir. ...ve bütün peygamberlerin kendisiyle göndermiş olduğu bir aslı bununla sulandırmaya kalkarsanız... ...en basitinden söylenecek şey sizin kalbinizde bir eğrilik vardır... ...ve siz Allah Azze ve Celle'nin muhkem naslarını ifsad etmeye çalışıyorsunuzdur diye. Yine aynı şekilde kardeşler yani şu soru aklınıza gelebilir. Peki bu hadiste peygamberimiz ne anlatıyor? Bu hadiste peygamberimiz şunu anlatıyor. Diyor ki kıyametten önce çok fazla fitneler çoğalacak ki yaşıyoruz hepimiz bunu. Hani sürekli olaylar oluyor... Sürekli birileri itikatlarını değiştiriyor, sürekli insanlar, e, deccallar televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde veya yazdıkları kitaplarda insanların itikadlarını zedeleyecek birtakım şüpheler atıyorlar ortaya. İnsanların kafası Allah kullar. Peygamberimiz bunu anlatıyor. Yani o günler gelmeden önce diyor, Allah sizi bu fitnelerle imtihan etmeden elinizden geldiği kadar Allah'a kulluk yapın. Salih amellerinizi çoğaltın. Umudur ki salih amellerinizle Allah katında bir yer edinirsiniz. Fitne ortamında da Allah sizi muhafaza eder. Yani siz rahatlık anında Rabbinizi tanıyıp ona hakkıyla kulluk ettiğiniz için zorluk anında da Allah azze ve der ki ben de bu kulumu koruyayım, kendi korumam altına alayım diye. Peygamberimiz bunu anlatıyor. Yani akhir zamanlar önce işlerin tamamen tersine döneceğini ve insanların alıştığı şeylerin ortadan kalkacağını söylüyor. Siz durumu böyle olan bir hadisi alıp getirip, Allah Azze ve Celle'nin muhkem olarak zikretmiş olduğu naslardaki bir hükmü ortadan kaldırırsanız dediğim gibi en basitinden size söylenebilecek olan şey kalbinizde erilik olduğu ve nasları tahrif ettiğiniz olur. Onun için kardeşler bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Eğer Allah'ın kitabıyla sıhhatli bir ilişki kurmak istiyorsak Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kullardan olmak istiyorsak konuştuğumuz konularda müteşabih olan naslara değil. Konuştuğumuz konulardan muhkem olan yani bütün peygamberlerin ortak davetinden olan, yani kitapta sürekli tekrar edilmek suretiyle Allah'ın net bir şekilde açıkladığı, yani insanların üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde apaçık olan ayetlerle muamele edelim ki ta ki kalbinde eğrilik bulunan insanlardan olmayalım. Şimdi ben bunu anlattıktan sonra muhtemelen aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Peki bu müteşabih naslara karşı ne yapalım kocam? Yani Kur'an-ı Kerim'de müteşabih naslar var. Hepimizin buna düşme gibi bir tehlikesi de var. Peki biz ne yapalım diyelim aklınıza gelebilir. Onunla alakalı da ben bir iki tavsiyede bulunacağım inşallah sonra da dersi sonlandıracağım. Bunlardan birincisi kardeşler, müteşabih naslara düşmek istemeyen biri. Bu zikretmiş olduğum ayetin hemen Alimdan suresinde hemen peşinde Allah azze ve celle diyor ki ilimden rasik olanları anlatırken, yani e, ilimden rasik olan ve sadece muhkem naslarla Allah'a kulluk edenleri anlatırken onlar derler ki Rabbimizsin. Bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme ve bize kendi katından bir rahmet hibi Bize kendi katından bir rahmet ver. Demek ki müteşabiye düşmek istemeyen kulun en fazla Allah'a yapacağı dua hangisidir? Sürekli bu şekilde Allah'a dua etmektir. Allah'ım bizleri hidayet ettikten sonra bizim kalplerimizi eğriltme diye. Hatta bu konuyla alakalı kardeşler İslam alimlerinden bir tanesi, kendi zamanında yaşayan ve böyle şüphe saçan bir müşriye hediye veriyor. Neşr ulemasından biri. Kendi zamanında yaşayan Irak yanında birine rediye veriyor. diye verirken orada şöyle bir soru soruyor. Diyor muhtemelen sen şimdi düşünüyorsundur. Yani bu adamlar bu kadar lügat konusunda alim. Bu adamlar bu kadar tefsir konusunda alim. Buna rağmen nasıl oluyor da bu adamlar müşrik oluyorlar? Allah'a şirk koşuyorlar ve insanları da şirke davet ediyorlar. Çünkü diyor bu ve bunun benzeri Hiçbir gün ellerini kaldırıp Allah'a demediler. Yani Allah'ım bizi hidayet ettikten sonra kalplerimize eğirtme. Ve Allah da diyor Allah'tan bunu istemedikleri için onlara hidayet verdiği gibi daha sonra onları saptırdı ve onların kalplerini eğdirdi. Şimdi kardeşler hidayet Allah azze ve bizim üzerimizdeki en büyük nimeti. Ve Allah azze ve en sevdiği şey kulun nimetin Allah'tan olduğunu itiraf etmesi, nimete şükretmesi. Ve nimetin devamını Allah'tan talep etmesidir. Allah'ın bir kulda en nefret ettiği şey nimetin Allah'tan olduğunu unutması, Allah'a şükretmemesi veya verdiği nimeti sürekli olaraktan Allah'ın ona devamlı kılmasını Allah'tan istememesidir. Onun için mütevazı olan kullar Allah Azze ve Celle'ye yanvararak sürekli duada bulunurlar. Allah'tan Allah'a olan ihtiyaçlarının farkındadırlar. Allah'a sürekli dua eder. Ve Allah Azze ve Celle'den bir şeyler isterler. Sizler veya hepimiz bu bu Allah'a dua edelim, Kalplerimizi idare ettikten sonra kalplerimizi eğritme yarabbi diyelim. İkincisi ise kardeşler, özellikle ben son zamanlarda bu konuyu çok fazla dillendiriyorum. Muhtemelen farklı meclislerde benden bunu fazlaca da duyacaksınız inşallah. İslam'ın bize emrettiği müteşabih naslarla konuşan, veya müteşabih naslarla dinini anlamaya çalışan insanlar da aramıza mesafe koymamızdır. İslam'ın bize emretmiş olduğu şey budur. Yani bununla alakalı ben Bursa'dayken bir konuşma da yaptım dinde sebat diye. Orada özel olarak buna bir yer ayırdım. Hani isterseniz oradan da dinleyebilirsiniz. Ben burada kısaca değineceğim inşallah. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ayet kelimeyi okuduktan sonra diyor ki muhkem müteşabih şabi ayetleri. İzerâe <gülüyor> ayhumullezîne yetebi'ûne mâ teşâbehe minhu. Allah'ın kitabından müteşabih ayetlerin peşine düşenleri gördüğünüzde bunlar Allah'ın isimlendirdiği insanlardır. Onlardan sakının. Onlardan sakının. Yani peygamber sana diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, müteşabihle konuşan, sürekli şüphe yayan insanlar bunlara kulak verme, bunlardan sakın. Bunlarla aynı mecliste oturma. Niye? Sebep? Çünkü korkulur ki Allah onların eliyle senin kalbine şüphe sokar ve seni ifsad eder. Şimdi özellikle mesela bu internet yayıldıktan sonra herkes kendi fikrine insanları davet ediyor. Bu da gayet normal bir şey. Yani her inanan elbette ki insanları inandığı şeye davet edecek. Burada sorun ne kardeşler? Burada problem bu değil, problem. Akidesi düzgün, Müslüman olan insanların Özellikle internetin yayılmasıyla beraber her konuşana kulak vermesi. Şimdi ben bir yere gitmiştim. Bir işte böyle kabaalık bir ortamda oturuyoruz. Bir kardeş de var ortamda. Bana sordu, "Hocam dedi sen falanca adamı tanıyor musun?" Yani tanıyorum ama oturup konuşmadım dedim. Ya dedi, "Hocam böyle bir akıl o böyle bir İslam olur mu?" dedi. Adam falanca dersinde şöyle şöyle söylüyor. Aradan 5 dakika geçti, yine konuştu. "Hocam dedi falanca adamı tanıyor musun?" Söylediği adamlar da hep şüpheli, Yani insanların kafasını bozmaya çalışan şüpheli. Dedim İsmet tanıyorum ama bir mecliste oturmuşluğum yoktu. Ya dedi hocam böyle şey olur mu adam falanca falanca dersinde böyle böyle diyor falan. Üç tane veya dört tane böyle insan söyledi. En son ben dedim ki ya ne yaparak sen hiç Allah'tan korkmuyorsun. Vallahi ben bu adamları dinlemekten korkuyorum. Yani korkuyorum ki Allah bunların eliyle benim kalbime bir şüphe sokak kafamı Allah bullak eder diye ben şüpheleni, baktım ki bir adam muhkennaslarla konuşmuyor, anlıyorum ki bu adamın kalbinde eğrilik var. Bunun derdi Allah'ın muradına erişmek değil, bunun derdi kendi hevasına göre kitabı konuşturmak. Yani kitaba uymak değil, üzerinde bulunduğu yolu kitabına uydurmanın peşinde diye. Sen inşallahtan korkmuyor musun? Sen bu adamı dinlerken hiç demiyorsun Allah bunun eliyle benim kalbime fitne düşürür. Hiç korkmuyor musun? Peygamberin yasakladığı bir şeyi yaptığından ötürü Allah Azze ve Celle sana dünyada bir fitne ahirette değinin verici bir azap versin. Allah Teala ve bize ayet-i kerimede demiyor mu? "Farihdellezine yuhalifun alanbih en tusibehum fitnetu au yusibehum azabun ali." Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elin verici bir azabın ve bir fitnenin dokunmasından korksunlar diyelim. Peygamber sana öteşabi ayetleri okuyanları gördüğünde bunlardan yüz çevir diyor. Onlardan sapının diyor. Sen gidip bu adamların meclisinde oturuyorsun, gidip bu adamlarla tartışıyorsun. Gidip yapıyorsun da yapıyorsun, misal. Peki hiç mi korkmuyorsun sen Peygamberin emrine muhalefet ettiğin için Allah Azze ve Celle senin kalbine Allah kullak etsin? Bak <gülüyor> kardeşler, <gülüyor> Selef'ün büyük imamları, yani bugün bizim hala onların ilmi mirasından yemiş olduğumuz insanlar, bidat ehline, bidat ehliyle oturup konuşmazlardı. Yani Muhammed İbni tanıyorsunuz. Muhammed İbni yanına bir tane adam geliyor, Ey imam diyor benim söyleyeceğim bazı şeyler var. Muhammed'in bisirin diyor ya bu adamı buradan çıkarın ya da ben buradan çıkacağım. Ya bir kelime söyleyeceğim bir kelime diyor. <gülüyor> Ve la kelime diyor. Yarım kelime de söylemeyeceksin. Ya sen buradan çıkacaksın ya da ben buradan gideceğim. Ey imam diyorlar sen ki Muhammed'in bisirinsin. Yani bu bidat ehli bir şey söylesen ne olacak diye. Muhammed'in bisirin diyor ki ben korkuyorum ki Allah bunun eliyle benim kalbime bir şüphe sokar. Ben korkuyorum ki Allah... Bunun eliyle benim kalbime bir şüphe sokar diyor. Şimdi bu Muhammed'in insilindir. Belki birçok bidatçının bidatine cevap vermiş olan insan da bulur. Fakat aslında bize bir şey öğretiyor. Yani o bidatçıya cevap veremeyecek bir durumda değil Muhammed'in insili. Fakat orada bulunan insanlara şunu öğretiyor. Diyor ki siz şüphe elinin şüphelerine delilleri var diye kulak verirseniz korkulur ki Allah azze ve celle dessin kalbimize şüphe sokar. Sebebi de nedir kardeşler? Sebebi de şudur. Çünkü Allah ve Rasulü sizi bundan yasaklamış. Allah peygambere bile diyor ki kardeşler, peygambere ha bana sana değil. <gülüyor> deyip. Baktın ki birileri bizim ayetlerimiz hakkında boş boş konuşuyorlar, onlardan yüz çevir diyor peygambere. Otur onları, dinle onlara cevap ver demiyor. Baktın birileri bizim ayetlerimize daldılar, bizim ayetlerimiz hakkında boş boş konuşuyorlar. Peygambere diyor ki ey peygamber sen onlardan yüz çevir diye. Ve Peygamber de bu tavsiyede bulunuyor. Onun için Allah'tan korkalım, şüphe ehli olan, müteşabih naslarla konuşan ve insanların kafalarını karıştıran insanlara, insanlardan uzak duralım, uzak durmaya çalışalım veyahut da buradan şu yanlış anlaşılma da olmasın. Hani insanların delili varsa madem biz delile göre hareket edeceksek, delili olan adamı niye dinlemeyelim? Delili olan adamı dinleyelim, delili olan adamı dinlemeyelim demedim. Müteşabih delillerle konuşan insanları dinler Yani mesela örnek veriyorum, adam konuşuyor. Diyor ki, biz bugünkü yöneticiler hakkında bir şey söyleyemeyiz. Niye? Çünkü diyor İmam Ahmet, me'mumu tekfir etmemiş. E şimdi me'mumun durumuyla bugünkü yöneticilerin durumu bil midir? Yani sokaklarında Allah'ın mahkemeleriyle, şeriatla hükmedilen Allah yolunda cihada çıkılan, insanların evlerinde, mescidlerde Allah'ın dinini anlattığı bir ortamda, yönetimde kafirlerin olduğu, küfür ahkamıyla hükmedilen, Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, bütün yasaklarına serbest bırakıldığı bir iki tane vakayı birbirine kıyas edip, oradan sonuç çıkarmaya kalkarsan, bu müteşabih olanla insanların kafasını karıştırmaktır. Delili dinleyelim, delile kulak verelim. Fakat her konuşanın konuştuğuna kulak vermeyelim. Çünkü dediğim gibi korkulur ki, Allah azze ve celle onların eliyle bizim kalbimize şüphes olsun. Çünkü kardeşler kan biliyorsunuz bedenin anasıdır. Yani bizi yöneten ve yönlendiren kalptir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da hadiste öyle söylüyor. Ela inne fi'l cesedi mudghatan. İza saluhat salaha cesedü kullu ve iza fesadet fesada cesedü kullu. Dikkat edin kalp bedenin bir et parçası vardır. O düzeldiğinde bütün beden düzelir. O bozulduğunda bütün beden de bozulur. Dikkat edin o kalp diyor Aleyhissalatu Peki kalp nasıl bozulur? Sen kulağında Allah'ın sınırlarını gözetmez ve her kulağına geleni işitirsen, gözünde Allah'ın sınırlarını gözetmez ve her gördüğüne bakarsan, ağzında Allah'ın sınırlarını işitmez ve aklına her geleni konuşursan, kendi kalbini kendi elinle yıksa edersen. Yani kulağa Allah'ın getirdiği birtakım sınırlar var, göze Allah'ın getirdiği birtakım sınırlar var, ağza Allah'ın getirdiği birtakım sınırlar var. Müslüman her işittiğini dinlemez. Müslüman her gördüğüne bakmaz, Müslüman her aklına geleni ağzıyla söylemez. Önce düşünür. Bu Allah'ın bana izin verdiği bir şey midir? Yoksa Allah'ın bana yasakladığı bir şey midir? Ondan sonra hareket eder. Onun için kulaklarımıza ve gözlerimize Allah'ın koyduğu sınırları gözetelim. Kalplerimizi ifsad etmeyelim. Korkulur ki Allah Azze ve Celle şüphe erimleriyle bizim kalplerimize şüphe kılmış olur. Bu yapmış olduğum ders sonucunda dediğim gibi bazı örnekleri verdim ama İnşallah gelecek derslerde bunları tane tane uzun uzun konu olarak işleyeceğiz. Ben sadece burada şunu anlatmak istedim kardeşler. Son bir cümleyle söyleyeyim. Her Kur'an'dan ve sünnetten delilim var diyen adamın delili yoktur. Kur'an'dan ve sünnetten bir şeyin delil olabilmesi için muhkem olması gerekir. Bir şey Kur'an'dan olsa bile şüphe olabilir. Yani eğer muhkem değilse, konuyla alakalı değilse şüphe olabilir ve ancak kalbimle erilik olan insanlar bunlara tabi olurlar. Allah Azze ve Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamayı ve doğru yaşamayı bizlere nasip eylemesidir. Allah Azze ve Celle El-Hadi ismiyle insanların ihtilaf ettiği konularda bizi hidayet etsin. Allah Azze ve Celle El-Hadi ismiyle insanların ihtilaf ettikleri konularda bizi hidayet etsin. Allah bize hidayeti nasip ettiği gibi hidayet üzerine ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbimiz bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize kendi kadından bir rahmet ver. Şüphesiz ki sen Vahhab olansın. Allah Azze ve Celle'den eden temelinin yeryüzünün doğusunda ve bapsında Allah'ın dinini ikame etmek için mücadele eden bütün Müslümanlara zafer ihsan edilmesidir. Onların ayaklarını sabit kılmasıdır. Ayaklarındaki, aralarındaki ihtilafın gidermesi ve Müslümanları birbirine sevdirmesidir. ve dinini ikame etmek için mücadele eden bütün Müslümanlara zafer ihsan